ve küle muhdeset beda, ve küle beda zallal, ve küle zallal filnam, ama bılgat. Selamu alaikum ve rahmetullahi ve raktu. Evvela Allah azze ve Celle'ye hamd ve sene ettikten sonra yine bizleri burada bir araya getiren Allah azze ve celi hamd olsun ki bugün pazar günümüzü. Allah'ın dinini daha iyi öğrenerekten, daha iyi kul olabilmek için dinimiz hakkında daha fazla bilgi alıp bunu hayatımıza yansıtmak için bir araya getiren Allah'a da hamdolsun. Sonra değerli kardeşlerim, bu organize yapan Paris'teki kardeşlerimize Allah azze ve celle yapmış oldukları bu hizmetten dolayı onları kat kat müka mükafatlandırsın ve amellerini ihlaslaştırsın. Ve böyle çalışmaların devamını nasip etsin. Sonra sizlerin de buraya gelip bu sohbeti dinlediğinizden dolayı da Allah Azze ve Celle bizleri nasıl burada bir araya getirmişse Firdevs cennetinde de bir araya getirmeyi nasip etsin. Değerli kardeşlerim, konu çok önemli. O yüzden bu konuşmamı yaparken ben burada konuşmacı olarak konuşmayacağım. Sizlere ...bir hatırlatmacı olarak, bir uyarıcı olarak karşılıklı konuşaraktan sohbetimi yapmaya çalışacağım. O yüzden her an içinizden birinize soru yönetebilirim. Ki o soruyla acaba kardeşimiz bizimle beraber mi? Acaba konuşulan konuyu anlıyor mu? Ve acaba bu meseleye vakıf mı değil mi diye ve nerede eksiğimiz var? nasıl kendimizi düzeltmemiz gerekir diye bir karşılıklı konuşma olacaktır inşallah. Konumuz tevhid. Tevhid. Tevhid kelimesini hepimiz duyuyoruz. Ancak çoğu insan, çoğu Müslüman bu kelimenin bugünkü anlamını, Kur'an'ın kastetmiş olduğu anlamı, sünnette gelmiş olan anlamı maalesef unutmuş. Veyahut da ona başka türlü anlatılmış. Kur'an'ın ve sahih sünnetin kastetmediği ona tarif etmediği şekilde ona öğretilmiş. O yüzden belki bugün bu sohbetlerde hayatınızda ilk kez duyacağınız meseleler olacaktır. Bu da sizlerin tuhafuna gitmemesi lazım. Çünkü maalesef öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Allah'ın kitabını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetini araştıran, okuyan çok az insan var. Ama Allah hakkında bilgisizce konuşan çok var. En büyük günahlardan bir tanesi Allah'ın dininde bilgisizce konuşmak. Yani Allah böyle söylemiş, Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam şöyle emrediyor diyerekten halkımız arasında, memleketimizde, Türkiye'mizde, Türkler arasında çok yaygın böyle sözleri duymaktayız. Ama gerçekten Allah Azze ve Celle bu sözü söylemiş mi kitabında veyahut da Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir sahih rivayet var mı? Bunu fazla kimse araştırmıyor. Ve Allah Azze ve Celle bizleri Bakara Suresi'nde uyarırken buyuruyorlar ki وَاَنْ فَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا ta'lemun. Sizler Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylersiniz. Bu da Allah'a ve Peygamberine yapılan büyük iftiradır. Ve aleyhissalatü vesselam buyururlar ki, kim benim adına bilerek yalan söylerse yerini ateşte hazırlasın. Men ve aleyye muteammiden fel yetebevva mak'aduhu minennar. <gülüyor> Demek ki Allah'a ve Resulü hakkında konuştuğumuz zaman doğru konuşmamız lazım ve kaynaklardan konuşmamız lazım. Çünkü dini meseleleri çözebilmemiz için, anlayabilmemiz için, doğru uygulayabilmemiz için evvela dini doğru anlamamız lazım. Doğru anlamamız için de kaynaklarımızı önce tespit etmemiz lazım. Bu dinin iki tane kaynağı vardır. Birinci kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Azze ve Celle buyurur ki فَتَّبِعُوا ma أُنْزِلَ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinden indirilene uy diye. Uyunuz diye bize emrede. O yüzden her Müslüman'ın görevi dinini öğrenmek için şu mukaddes kitap, Kur'an-ı Kerim'e geri dönmesi lazım ve orada dini meselelerini araştırması lazım. İsterse itikadi mesele olsun, isterse muamelat olsun, ibadet olsun, isterse ailevi meselesi olsun, her meselesinin bu kitaba dönmesi lazım. İkinci kaynak nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُمْ Size o elçi yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne getirmişse onu alınız ve size neyi yasaklamışsa ondan ne yapın uzak durunuz, yaklaşmayınız. Öyleyse dinimizi tarif ederken, kelimeleri araştırırken Kur'an ve sünnete göre Müslüman olmanın yolunu araştıracağız. Çünkü bugün İki türlü Müslüman var. Almanya'da bir sohbetlerimizde, Türkiye'mizdeki sohbetlerimize biz her zaman bunu dile getiriyoruz. Gazeteciler, televizyonlar geldiği zaman diyoruz ki iki türlü Müslüman var. Bir Allah'ın istemiş olduğu Müslümanlar ve bunlar maalesef çok az. Bir de insanların kafalarında üretmiş olduğu Müslümanlık var. İki şey farklı şeydir. O yüzden biz diyoruz ki Müslümanların yaptığına bakmayın. Kur'an'da ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki olan İslam'a bakın. Nasıl ki iyi bir araba iyi bir araba şoförüyle ölçülmezse bu din de bazı insanların yapmış olduğu yanlış uygulamalarla ölçülemez. Araba çok iyi araba olabilir, yeni araba olabilir ama şoför sarhoşsa Ağaca çarparsa o zaman suçu arabada değil, şoförde arabamız lazım. Öyleyse bugün bazı Müslümanlar Allah'ın dinini yanlış uyguluyorlarsa, yanlış yaşıyorlarsa oradan olman suç İslam'da değildir. O dini anlatan ve yaşayan insanlarda hata aranması lazım. O yüzden konumuz en önemli konu. En önemli konu ve en eski konuyu konuşuyoruz. İslam ne zamandan beri var? Size sorsalar kaç senedir İslam var? Ne dersiniz? İslam o kadar eski ki insanlığın başlangıcı ne zamansa o zamanda İslam başlanmıştır. İslam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gelen bir din değildir. Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki bütün peygamberler kardeştir. Çünkü dilleri aynıdır. Öyleyse İnsanlığın başlandığı tarihten itibaren İslam dili de başlamıştır. Bu da Allah'a yalnız şekilde kulluk etmektir. Bütün peygamberler gelmiş oldukları kavme aynı risaleti getirmişlerdir. Nedir o? Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak kılmayın. Ve'budullaha ve la tuşriku bihi şey'e. Öyleyse değerli kardeşlerim tevhid sorusuna gelirken şu soruyu sormanız lazım ve size şimdi yönelik tek tek soru soracağım. Ben ne zaman Müslümanım? Kişi ne zaman Müslüman oluyor? Kişi ne zaman Müslüman oluyor? Ve ne zaman Müslümanlığı bozuluyor? İslam dini kimlik değildir. Bu kimliktir, babadan oğula geçer. Ama İslam dini babadan oğula geçmez. Herkes kendi çabasıyla, gayretiyle dinine sahip çıkması lazım. Yoksa ben zaten peygamber çocuğum, ben zaten falan hafızın çocuğum diyerekten ahireti garantileyemez. Ahireti, cennetini istiyorsa o dinini muhafaza edecek. Müslüman olmak çok kolay. Şu anda şu sokakta Paris çabesinden herhangi bir gayrimüslim Fransız'ı buraya getirip Müslüman olması 1-2 saniyede 3 saniyede Müslüman olur. Ama Müslümanlığı korumak ve ona göre hareket etmek budur asıl olan amaç. O yüzden değerli kardeşlerim ilk soru ben ne zaman Müslüman? Bu birinci soru. Cevap kelime-i şehadeti getirerek kişi Müslüman olur? Peki kelime-i şehadet nedir? Kelime-i şehadet yani Allah adına yeryüzünde, bütün mahlukatın önünde şahitlik ediyorsun, şahitsin. Nasıl bir olayı gördüğün zaman polis seni karakola davet edip ifadeni istiyor şahit olarak veyahut da mahkemeden çağırıyorsun, mahkemenin heyetin huzurunda şahitlik yapıyorsun. Bir de nikaha gittiğin zaman nikah şahidi olarak yapıyorsun iki kişi evlendiği zaman onun düğününde, evliliğinde şahitlik yapıyorsun. Ama bir de bunların üstünde en önemli ve en değerli ve en kutsal şahitlik var. O da Allah için şahitlik yapıyorsun. Allah'ın şahidisin sen. O yüzden buna kelime-i şahadet derler. Nedir bu şahadet? Diyorsun ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <gülüyor> Ve bunun kısaltılmış şekli nasıldır? Kelime-i Tevhid diyerekten La ilahe illallah. Muhammedun Rasulullah. Bu şahitlikle sen bütün dünyaya, Allah Azze ve Celle'ye kuruluğunu ilan ediyorsun. Allah'ı Rab olarak kabul ettiğini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı O'nun elçisi Peygamberi olarak kabul ediyorsun ve İslam'ı da din olarak, hak olarak, yaşam tarzı olarak ne yapıyorsun? İtiraf ediyorsun, kabul ediyorsun. O yüzden Ali vesselam buyurur ki kim derse Rabitu billahi rakber ve bil İslam dinen ve bi Muhammed sallallahu aleyhi ve selle kim bunu derse buna iman ederse Rabbim Allah dinim İslam, Peygamberim Muhammed aleyhisselatu Vesselam ona cennet farz olmuştur. Peki kelime-i tevhid sadece dille mi söyleyecek? Herkes dille söyleyen ahiret günü o söz ona fayda verecek mi? Söz çok önemli. Ne zaman bana bu şahitliğim fayda verecek? Şu anda sokakta bir gayrimüslimi tutsak, desek ki Müslüman ol, La ilahe illallah söyle, o da rastgele söyledi. Sonra devam gitti. Bu kelime ona fayda verecek mi arkadaşlar? Ne zaman verecek? Her bugün bu ortamda ve başka bir ortamda söyleyen bir kişi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylediği zaman ona fayda verecek mi? Fayda vermesi için iki tane şart var. Bir, manasını bilecek. La ilah illallah Muhammedun Resulullah'ın manasını bilmesi lazım ve müşkilat da burada başlıyor. Türkiye'mizde ve Türkçe'de la ilah illallahı tercüme edilirken maalesef demiyorum yanlış ama eksik tercüme edilmiş amacından çıkartılmış şekilde bugün Türk milleti arasında Türkçe'mizde yaygındır. Mesela soralım Hacı abi en arkada. Hacı abi size en geride evet sen. Evet. La ilahe illallah'ın Türkçesini söyler misin bana? Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa onun kulu ve Evet, güzel. Hacı abi. La ilahe ila'nın Türkçe manasını söyle. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed aleyhissalam bir Evet, güzel. Siz Hacı abi La ilahe illallah söyler misin? Türkçe manasını. Evet. Yani genel olarak yaygın olan Hacı abin de söylediği gibi Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir, Resulüdür. Burada arkadaşlar bu birinci bölümünde Kelimede eksiklik var. Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde kelime kişiyi doğrudan bağlamıyor. Normal insan La ilahe illallah dediği zaman o bir sözleşme gerçekleştiriyor. Allah ile arasında bir anlaşma yapıyor. Eğer Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde bu kelime doğrudan seninle bağlı değil. Halbimizde deyip Eşhedü en la ilahe illallah ben şahidi giderim dediğim zaman kasıt nedir? Bunu doğru anlamakız lazım. Bela ilah illallah arkadaşlar manası la ma'bud bi hakil illallah ne demek? Allah'tan başkası gerçek manada ibadete layık değildir. Şimdi bu beni bağladı. Yani benim ibadetimin her türlüsü yalnızca Allah Azze ve Celle'ye olacak ve ibadetinde hiçbir şeyi Allah'la beraber başkasına yapmayacağım. O zaman ne oluyor? La ilahe illallah'ın manasını anlamış oluyoruz. Yani bir insan la ilahe illallah dedikten sonra ibadeti Allah'ın dışında başkasına götürürse ne yapmış oluyor? La ilahe illallah'ın anlamını bozmuş oluyor. Ve o, ona fayda vermeyecek. Öyleyse, la ilahe illallah ahiret gününde sana fayda vermesini istiyorsan ne yapacaksın? Doğru manasını bileceksin bir. İkinci şartı nedir? Ona uygun şekilde hareket etmek. Demek ki la ilahe illallah'a uygun şekilde hareket etmek de onun şartıymış. Yani ben la ilahe illallah dedikten sonra İş bitmiyormuş. Ya ne yapmam gerekiyormuş? Ona göre uygun hareket etmem lazım. Ona göre uygun hareketin de şartları vardır. Nasıl namazın şartları varsa, nasıl orucun şartları, farzları, rükünleri, sünnetleri varsa, her ibadetin şartları varsa, kelime-i şehadetin de, tevhid kelimesinin de şartları vardır. O şartlardan bir tanesi eksikse arkadaşlar, namazın da, yapmış olduğun hacında, da, tutmuş olduğun orucun da, vermiş olduğun zekat ve sadakaların da tehlikeye girmiştir. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle hiçbir ameli, hiçbir yapmış olduğun ibadeti tevhide uygun değilse kabul etmiyor. Mesela o kadar gayri müştün hayırda bulunuyorlar. Millete işsizlik parası veriyorlar. Çocuk parası veriyorlar. Efendim aç ülkelere yardımda bulunuyorlar. Ama Allah katında bu yapmış oldukları iyiliklerin karşılığını istiyorlarsa Allah azze ve celle onlardan tevhid istiyor. Yoksa o yapmış oldukları hayırlılar, güzel ameller Allah katında ahiret gününde havaya uçup kaybolacaklar. Toz duman olun kaybolacak buyuruyordur. Öyleyse ibadet yapmak istiyorsa az evvel öğlen namazını kıldık. Bu namazın kabulünü istiyorsak ve nitekim bizler Allah için bu namazı kıldık. Kimse bunu gösteriş için, dünyevi çıkar için kılmıyor. İbadetini Allah için yapıyorsa, öyleyse arkadaşlar, o şu soruyu sorması lazım. Benim bu namazım ne zaman kabul olacak? Namazın şartları var. Abdestli olacak, niyeti olacak, kıblaya yönelecek, vakit girecek, üstünü örtecek temiz olacak bunlar namaz şartlarındandır. Ama bunun yanında bir de ibadeti yalnızca Allah'a yapacak. Eğer ibadet Allah'ın dışında başkasına yapılmışsa bilsin ki kabul olmayacak. Nasıl ki abdestsiz namaz kabul olmuyorsa ailen tevhidsiz de hiçbir ibadet kabul olmayacak. Öyleyse tevhid çok önemli. Ama maalesef bugün memleketimizde, Türkiye'mizde ve Türklerin yaşamış olduğu yerlerde tevhid hiç konuşulmaz. Ya biz zaten hepimiz Müslümanız deyip bir bakarsın insanlar dua ederken Allah'la beraber başkasına dua ediyorlar. Dualarında aracılar koyuyorlar. İbadet yaparken gidip kabirlerde, belirli mekanları kutsal sayaraktan oralarda belirli ibadet adına davranışlarda bulunuyorlar. Bu da onun tevhidini bozmaktadır. Haberiyor. yok. Ama tevhid meselesini öğrenmediğinden dolayı da bunun böyle olacağını zannediyor. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin Yusuf Suresinin 106. ayeti bizi uyarması lazım. Ne buyuruyor? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bana inananların çoğu İnananlar kimdir? Müslümanlardır. Bana inananların çoğu müşrikler gibi inanır. Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Onlar da müşrikler gibi inanır. Yahudiler de Allah'a inanır ama onlar da müşrikler gibi inanır. Yani Ebu Cehil gibi inanır demek istiyor. Öyleyse Allah'a müşrikler gibi değil de Allah Zeme'ye istemiş olduğu şekilde Aleyhisselatü vesselam'ın öğretmiş olduğu şekilde Allah'a inanmamız lazım. Çünkü biz bu ibadeti Allah için yapıyoruz. Kulluğu dünyevi çıkar için yapmıyoruz. Bu din benim babamın dini değil. Bu din Türk milletinin de dini değil. Bu din Allah'ın dinidir. Kim Allah'ın istemiş olduğu şekilde yaparsa o zaman Allah katında sevap alacak. Ama ben işte ailem beni zorladı diye Müslümanım, işte benim milletim böyle diye ben de böyleyim diyorsa inan etsin ki ahirette o Müslümanlığı ona fayda vermeyecek. Fayda vermesi için bu şartları, tevhidin şartlarını yerine getirecek. Bunun içinde iki tane kaynağımız var. Neydi birinci kaynak? Kur'an'a döneceğiz ve bir de sahih sünnete döneceğiz. Çünkü Müslüman'ın İki kaynağı budur. Ve bu iki kaynağın dışında kalkıp itikadi meselelerde felsefe, yorum, bilgisizce konuşmayacağız. Bugün adam Allah hakkında konuşuyor. Ne ayette böyle bir şey yazmış ne de sahih sünnette böyle bir haber var. Ne yapılması lazım o zaman? Kur'an'a ve sünnete dönüp bize öğretilen bilgiler doğru olup olmadığını araştırmamız lazım. Bunun için de Tevhidden başlayacağız. Bir, tevhidin şartları sekiz tanedir. Birinci şart nedir? İlimdir. Yani bu konuda bilgisizce kalamayız. Bugün sorulduğunda La İlahe illallah ne demek denildiğinde vereceğin cevap bir tane olması lazım. Bugün sofilere sorduğunuz zaman, tarikat şeyhlerine sorduğunuz zaman La İlahe illallah nedir? İnan edin başka cevap veriyorlar. Şii'lere gidin, La İlahe illallah nedir diye sorun, size başka cevap verecekler. Mutezile'ye gidin, La İlahe illallah nedir diye sorduğunuzda size başka tarif vereceklerdir. Öyleyse La ilah illallah doğru tarifi nedir? La ma'bude bi hakkın illallah. Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Niçin Allah Azze ve Celle ibadete layıktır? Çünkü O her şeyi yarattı. Her şeyin sahibi O'dur. Bu kainat hepsi O'nun emriyle çalışmaktadır. Ondan hiçbir şey saklı kalmayacak. İlmi her şey kaplamıştır. O güneşi ve ayı yönettiğinden dolayı bütün bitkiselleri, bütün hayvanları, bütün insanları, bütün varlık alemini O yarattığından dolayı ibadet hakkı O'nundur. Ve dönüş de O'na olacağından dolayı Allah Azze ve Celle bizden bunu istemişse artık ben bir Müslüman olarak niçin sana kuruluk edeyim, ben özgürlük istiyorum deme hakkı yoktur. Niye? Çünkü senin bir yaratılış gayen vardır. Bu kainata baktığın zaman her şeyin bir gaye ile yaratılmış. Hiçbir şeyin boş rastgele yaratılmamıştır. Havanın bir amacı vardır, suyun bir amacı vardır. Her böceğin bile bir gayesi amacı vardır. Ağaçların, yağmurun, denizin, Efendim güneşin, ayın, yıldızların hepsinin bir gaye ile yaratılmıştır. Öyleyse bu kâinatın içinde insan da bir gaye için yaratılmıştır. Bunu sırrını da sadece İslam cevaplandırıyor. Ne Hristiyanlar, ne Yahudiler, ne de başka sapık inançlarda bunu bulabilirsiniz. İnsanlığın sırrı nedir? Niçin varız? Ve nereye gideceğiz? Nereden geldik? Bizi kim yarattı? Bunun cevabını veren İslam dinidir. Ve mâ khalaktul cinne vel insa illâ li'abudun. Muhakkak ki ben cinleri ve insanları yalnızca bana kumluk etsinler diye yarattım. Demek ki bizim yaratılış sebebimiz dans etmek için, diskoteklere gitmek için değilmiş. Efendim uzak ülkelere gidip işte gelir sağlamak, onunla evler yapmak, işte torunlar için saraylar kurmak, lüks arabalar almak değilmiş. Yaratılış gayemiş Allah Azze ve Celle kulluk yapmakmış. Eğer insan dese ki, yok kardeşim ben hür olmak istiyorum, ben Allah'a kulluk yapmak istemiyorum, kimse bana karışamaz ben istediğim gibi yaşayacağım, dediği zaman ne deriz ona? Sen bilirsin. Ama kulluk dışında yaşarsan, mutlaka mutsuz olacaksın. Çünkü yaratılış gayesinden çıktığın zaman, yaratılış gayesinin dışındaki başka bir amaçla yaşarsan, mutlu asla olamayacaksın. Bunu Allah Azze ve Celle, <gülüyor> alabilir miyim? Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. İmam edenin göğsünün geniş olacağını, rahat, huzur içinde yaşayacağını, sıkıntılar olsa bile dertleriyle baş edebileceğini bize bildiriyor. Ama Allah'a inkar eden, Allah Azze ve ayetlerini görmeyenler ise göğüsleri dar olacağını, hayatından mutsuz olacağını, parası var, işi var, hobisi var, ama hayatından zevk almıyor. Bazı istatistik rakamlara göre Almanya'dan örnek vereceğim. Almanya'da her 45 dakikada bir intihar oluyor. Her dördüncü baba kendi evladını tecavüz etmiştir. Bunun gibi yüzlerce örnekler var. Demek ki mutluluk insan arıyorsa bunu ancak yaratılış gayesinde bulacak daha iyi anlamanız için, meseleyi daha iyi çözmeniz için başka örnek vereceğim. Düşünün deve. Devenin yaratılış gayesi var. Deve nerede yaşar? Çölde yaşar. Allah Azze ve Celle onu öyle özel yaratmış, ayakları yüksek, uzun mesafede, günlerce su içmeden ne yapar dayanabilir ve çöl için yaratılmıştır. Şimdi deve dese ki, ben hür olmak istiyorum, Var artık bu saatten sonra kimse karışamaz ben gidip kutuplarda yaşayacağım kuzey kutupta ve ötlük güney kutupta yaşayacağım orada hayatımı sürdüreceğim ben yaratılış gayemi yapmak istemiyorum dediğinde ne diyeceğiz ona diyeceğiz ki sen çölde kal çünkü sen bura için yaratılmışsın eğer oraya gidersen mutsuz olursun yapamazsın orada ama dinlemiyor gidersen mutlu olacak mı olmayacak, Helak olacaktır. Yüzde yüz eğer deve kuzey kutuplara giderse ne olacak? Helak olacak. Daha başka bir örnek, balık. Yaratılış gayesi var. Suda yaşayacak. Bu dese ki ben kabul etmiyorum bunu. Ben artık karada yaşamak istiyorum. Hür olmak istiyorum. Ben özgürlükle yaşayacağım derse deriz ki yaşa ama mutsuz olacaksın. Helak olacaksın ve asla Orada saadeti bulamazsın. Dinlerse bizi kurtulur. Dinlemezse ne olur? Kendini helak etmiş olur. İslam da insan da budur arkadaşlar. Seni Allah Azze ve Celle hangi ırktan olursan ol. Nereden gelmişsen gel. Eğer insansan seni Allah Azze ve Celle kulluk vazifesi için yaratmıştır. Bunu yaparsan mutlu olacaksın. Bunun dışına çıkarsan Belki biraz dış görünüşü mutlu gibi gözükse de sonunda hüsran ve felaketle bitecektir. Ve en kötü felaket de kişinin ölümüydedir. Çünkü öldükten sonra artık dünyadaki yapmış oldukları hatalardan dolayı geri dönüp düzeltme fırsatı olmayacak. Bazı cahillerin dediği gibi işte ölümün ruhu geliyor dünyaya dolaşıyormuş evde falan filan. Bunlar hepsi safsatadır. Şeytanlar cinleri ruhla karıştırıyor. Bir insan öldüğü zaman aleyhissalatü vesselam buyururlar ki onun ruhu edilir ve bir daha dünyaya bırakılmaz. Dünya ile ruh arasında berzah vardır ve oradan asla çıkmaz. O yüzden kul ahirete bir adım ölümle yaklaştığı zaman artık yapmış oldukları hatalarını düzeltme imkanı bitmiştir. Bunu da bildikten sonra nasıl olur bir Müslüman Allah'a kulluğunu yapmaz. Ve üstelik Allah Azze ve Celle sadece bizleri cehennemden kurtarmıyor. Yani mükafat kullukun mükafatı sadece cehennemden kurtulmak olsaydı bu mükafat olarak insana yeterdi. Çünkü cehennem azabı o kadar şedil ve kötü bir yer ki Oradan kurtulmak bile insan için bir kurtuluştur. Büyük bir zaferdir. Ama Allah Azze ve Celle bunun yanında seni rahmetinle karşılayacak. Rahmetiyle karşılayacak. Sana günahlarını bağışlayacak. Hatalarını örtecek. Seni cennetine koyacak. Ve cennetinden asla bir daha çıkartmayacak. Ve oradaki nimetler asla kesintisiz olarak devam edecek. Kesintisiz olarak. Sana şimdi birisi dese aylık maaşın 50 bin dolar, 50 bin euro falan memlekette o oraya hemen gitmek istersin, oradaki maaş alır, kendine bu dünyada mutlu bir dünya kurmak için üç günlük dünyada mutlu bir hayat kurmak için o işe girmeye razısın. Allah Azze ve Celle ise seni darus selama yani huzur olan mekana, huzur ve barış olan yere hasedin, düşmanlığın olmadığı yere, hastalığın, derdin olmadığı yere davet ediyor. Ve bunun üstünlük, üstelik ebedi olduğunu söylediği halde nasıl böyle bir anlaşmayı, kulluğu görmemezlikten gelebilirsin. Öyleyse insanlığın başlangıcından beri İslam dini vardır. Ve İslam insan kadar eskidir tarihi. Öyleyse ben ne zaman Müslümanım, ne zaman benim kelime-i şehadetim bana fayda verecek? Şartlar nelerdir ve ne zaman Müslümanlığımı bozmuş olurum? Bunu bilmesi lazım, öğrenmesi lazım. Bunu namazdan önce, oruç tutmaktan önce, abdest almadan önce öğrenmesi lazım. Çünkü eğer bunları bilmeden namaz kılarsa, belki namazı kabul olmadı. Niye? Çünkü müşrikler de namaz kılıyorlar ama Allah Azze ve Celle, müşriklerin namazına sapıklık diyor. Hristiyanlar da ibadet ediyor. Dalilim diyor onlara. Yahudiler de ibadet ediyorlar. Allah'a dua ediyorlar. Ama Allah Azze ve Celalara diyor. Öyleyse ben ne zaman Müslümanın nasıl olurum bu konuyu rastgele duyaraktan değil de kaynaklarından öğrenmem lazım. Nasıl ki manava gittiğim zaman çürük meyve torbaya atmıyorsan, her şeyin en güzelini seçip, en tazesini, en iyisini koyuyorsan torbaya, dinimi de, tevhidimi de, kurtuluş olan, hayatımın gayesi olan inancımı da ne yapmam lazım? Öğrenmem lazım arkadaşlar. Şurada şu soru şimdi geliyor. Neden insanlar başlangıçta tevhid üzerindiyse şirk yaptılar? كَانَ النَّاسُمْ اُمَّةً رَاهِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّب۪يِّينَ مُغَشِّد۪ينَ وَمُنْد۪ينَ Allah Azze ve Celle diyor ki insanlar başta tek ümmettiler. Tek ümmetti. Ne demek tek ümmet? Yani Adem Aleyhisselam'la beraber insanlık başladı ve onun çocukları hepsi Allah'a kulluk ettiler. Ta ki Nuh kavmi gelene kadar. Nuh kavminde ilk kez insanlar Allah Azze ve Celle'ni unutaraktan putlar kendi elleriyle yapmış oldukları putlara takmaya başladılar, ibadet etmeye başladılar. O yüzden Allah Azze ve Celle nebiyin, Onlara elçiler gönderdi. O kavimlere elçiler gönderdi. Onları uyardı ve müjdeyi getirdi. Uyarı nedir? Tevhide geri dönün. Kulluğu yalnızca Allah'a yapın. İbadetinde duanda, namazında, orucunda, kurbanında, niyetinde sadece Allah'a yapacaksın ve ona hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Bunu yaparsan cennete gidersin. Yapmazsan, Allah'a ortak koşarsan, yani şirk yaparsan o zaman seni cehennem ateşiyle peygamber ne yapıyor? Uyarmış oluyor. O öyleyse değerli kardeşlerim, ben Müslümanım diyorsa Tevhide nasıl sahip olmam lazım? Bir dedik ilim. İlim nedir? Bu söylemiş olduğum şahitliğin hakkında düşünmem lazım. Ben bunun hakkını veriyorum mu? Manasını öğrendim mi? en اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِلَنْبِ Bil ki Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Demek ki Allah azze ve celle bizden kelime-i söylememenizi sadece istemiyor. Ne istiyor? Onu bilmenizi istiyor. Ben gerçekten kelimenin i şehadeti biliyor muyum? Onun hakkını veriyor muyum? diye sorması lazım. İkinci şart nedir? Bunu söylerken ihlaslı söyleyecek. Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak kılmadan, koşmadan söylemesi lazım. Ve me إِلَّا Allaha Muhlisin مُخْرِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَةً Onlara yalnızca emrolunan ibadeti halis bir şekilde, sade bir şekilde Allah'a yapmaları emrolundu. Öyleyse ben bunu söylerken Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamam lazım. Üç, bunu samimiyetle söylemem lazım. Samimiyetle söylemem lazım, Yalandan söylememem lazım. Yalandan söylememem lazım. Dört, şüphe etmeden söylemem lazım. Yani evet Allah'tan başkası ibadete layık değil ama belki de olabilir, başka ilah da vardır, falan da olabilir dediği an şüphe ettiği zaman ne olmuş oluyor? Yafin, yani olmadığı zaman o kelime-i ona fayda vermiyor. O yüzden eğer bir insan diyorsa ki, ya ben la illallah söylüyorum diyorsa evinde onun nazar boncuğu görüyorsan o zaman bunun söylediğinde şüphe var. Niye? Samimi değilsin. Samimi olsaydın nazar boncuğuna inanmazdın. Evini azlamazdın. Ve işin en acıklı tarafı bugün Türkiye'mizde o kadar yaygın oldu ki çay bardağımıza dahi nazar boncuğunu koydular. Niye? İnsanları birileri bozmak istiyor. Birileri Tevhidin amacını değiştirmek istiyor. Birileri tevhidin maksadını çıkartmak istiyor. Adam la ilahe illallah diyor, dükkanda kocaman nazar boncuğu aslamış. Ya bu nedir? Ya dükkanımı kötü gözlerden koruyor, ateşten koruyor, hırsızlıktan koruyor. Ya bunu kırıp atsan kırılır bu. Çıkar at bunu paramparça olur. Bu kendini koruyamaz yazmış ayetler, bir şeyler yapmışlar, bunlar koruyor. Böyle bir şey dinimizde yok ki arkadaşlar. Adam yapıştırmış arabasına yüzlerce şeyler. Böyle şey dinimizde var mı arkadaşlar? Bunu kendimize iyi sormamız lazım. Ben ne zaman Müslüman? Ne zaman tevhidim bozuyorum? Peygamber aleyhissalatü Vesselam bir adamı görüyor. La ilahe illallah söylemiş, sahali. Elinde bir halka var. Evvelerimiz soruyor bu halka nedir elindeki diyor bu bana şans getirir diyor çıkar at onu bununla ölürsen asla iflah olmazsın yani asla cennete giremezsin bu şaka mı ya hem la ilahe illallah diyeceksin hem de falcila ilağacaksın la ilahe illallah diyeceksin sihirbaz'a gidecek la ilahe illallah diyeceksin duasını Allah'tan başkasına yapacak. Ya Mevlana, ya Sevda, ya Kadir diyerekten Allah'a şirk koşacak. Olur mu böyle saçmalık ya? Bunu hangi kitabımızın neresinde söylüyor? وَقَالَ rabbukum دُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, duanıza icabet edeyin. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَهْيَا يَا ve memetirileh Rabbil De ki benim namazım, kurbanım, ibadetim, hayatım, ölümüm hepsi yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Nasıl olur bir Müslüman La ilaha illallah dedikten sonra bu kelimeden şüphe eder? Nasıl şüphe ediyor? Uygulamasında şüphe ediyor. Aklından belki bunu düşünmedi çünkü manasını bilmiyor la ilahe illallah korumak için bir çaba göstermiyor. Namaz kılarken aman yerim temiz mi, elbisem temiz mi diye maşallah dikkat ediyor. Ama kalbinde şirk bulaştırmış. Daha tehlikeli bir adım yapmış. O yüzden Müslümanlar duaları bugün kabul olmuyorsa, ibadetlerinden tat alamıyorlarsa o zaman kelime-i geri dönsünler. Tevhidimizi biz doğru yaptık mı Tevhidimizde eksiklik var mı inancımızda, itikadımızda ne daha da yapıyoruz? Oradan düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Öyleyse neymiş şart? Yakın olacak. Bunu derken şüphe etmeyecek. Beş, altı mı? Beş, beş, Muhabbet olacak. Beş, beş. Önemli değil sayın. Muhabbet olacak. Yani bu kelimeyi sevecek. Adam var, la ilahe illallah söylüyor ama sevmiyor. Niye sevmiyor söylüyor? Ya bu kabirlere de namaz kılalım ya diyor. Subhanallah. Ne var bunda diyor evliyalarına dua etsek? Ya sen la ilahe illallah söylüyor musun? Söylüyorum. Söylüyorsan bu kelimeyi sevmen lazım. Demek ki sen buz ediyorsun bu kelimeye. Niye? Çünkü amelinle, davranışınla o kelimenin zıttını yapıyorsun. Diyor falancaya da secde etseydik ne olurdu? Subhanallah. Bunu bir la ilahe illallah söyleyip yapabilirim mi? Ve nitekim bunu söyleyen bugün nice tarikatlar şeyhine secde ediyorlar. Secde yapıyorlar, ruku yapıyorlar. Bunu ben kafamdan söylemiyorum. Bunu bugün belgesellerde, televizyonlarda, kendi yapmış oldukları kanallarda, kendi sohbetlerinde anlatıyorlar bunu. Öyleyse değerli kardeşlerim, bugün Müslümanlar tertemiz Peygamberimizden ashab kiramdan almış oldukları emanet, tevhid emanetine maalesef bazıları ihalet etmiş. Ne yapmışlar? Şirki bulaştırmışlar. Halbuki aleyhissalatü vesselam Mekke'de ve Medine'de ve Arap Yarımadası'nda şirki temizledi. Ve artık şeytan burada Allah'tan başkasına kumut yapılacaktan ümidini kesti söylediği halde insanlar ondan sonra 300 sene sonra Müslümanların bazı grupları Müslümanlara başka inançlardan ithal ederekten ne yapmışlar? Şirk getirmişler. O yüzden bugün sorsunlar, Müslümanların içinde bugün şirk var mı? Evet var. Nasıl Hıristiyanlar da şirk yapıyorlarsa maalesef bugün bazı Müslümanlar şirk yapıyorlar. Şirk nedir? Allah'la beraber başkasına yönelik. Ne zaman duanda? Allah yerine ya Hüseyin dediysem, bu şirktir. Ya Fatıma yetiş dediğinde, ya Ali dediğinde bu şirktir. Çünkü ona sesleniyorsun. Allah'ı bırakıp ya Cebrail, ya Muhammed, ya Kabe yetiş dediğin zaman bu şirktir arkadaşlar. Maalesef bunu ilahilerde, kitaplarda, televizyonlarda yaygın bir şekilde görüyoruz. Ve kimse buna tepki de yapmıyor. sanki normalmiş gibi. Dinin bir parçasıymış gibi gösteriliyor. Her tarafta nazar boncukları dağıtılıyor. Her tarafta ağaçlara çaputlar bağlananaktan oralarda dualarını dileklerini yerine getirecek yermiş gibi göstererekten insanları ne yapıyorlar? Şirke götürüyorlar. Haberimiz olmuyor. O yüzden altıncı şart La ilahe illallah söyleyenin altıncı şartı imkiyattır. Nedir o inkiyat? O'nun uygulaması lazım. Terk edemez. La ilahe illallah diyorsan bunu uygulaman lazım arkadaş. Ben la ilahe illallah deyip onu uygulamasına geçmiyorsan O söylediğim kelime bana fayda vermeyecek. Nasıl abdestsiz namaz kılıyorsa bir kişi O namaz ona fayda vermiyorsa La ilahe illallah deyip onu uygulamaya çevirmiyorsa o kelime de ona fayda vermeyecek. Yani kılmış olduğu namaz, orucu, anne babasına yapmış olduğu iyilikler, komşuya yapmış olduğu iyilikler zekatı, sadakası kabul olmayacak. Niye? Çünkü amellerin şartı nedir? Tevhittir. Tevhid olacak. Tevhid cennetin kapısını açacak. Uygulamayla dön, 7. Şey, Allah'ın dışında tapılan her şeyi inkar etmektir. Allah Azze ve dışında kim başka şey tapıyorsa onu kalbiyle boz etmesi lazım. Diyemez seninki de doğru. Sen de haksın diyemez. Niye? Çünkü biz inanıyoruz ki İslam'ın dışındaki ahiret gününde hiçbir din kabul olmayacak. Allah Ali İmran Suresinin 85. ayetinde ne buyuruyor? Kim İslam'ın dışında başka bir dinle gelirse o ondan kabul olmayacak. Ve o kaybedenlerden olacak. Yani cehennemliklerden olacak. Öyleyse İslam dininin dışında başka bir dine hak dindir demek haramdır. Tevhidini bozmuştur. Yani sen bir Hristiyan'ın dininin de doğrudur. O da cennete girecektir. Yahudi de bizimle cennete girecektir diye inanıyorsan tevhidini bozmuş olursun. Niçin? Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar. Her Yahudi ve her Hristiyan ben geldikten sonra beni duyduktan sonra bana iman etmese cehenneme gidecektir buyuruyor. Açık ve Değil bunu bir profesör milyon profesör gelse, zıttını da söylese, Allah'ın kitabı geçerlidir, peygamberin sünneti geçerlidir, bizim için ölçü falan hoca falan tarikat değil. Başta ne dedim? ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetin dışında kim ters bir söz söylüyorsa, o söze itibar edilmez. Ve o söz ona iade edilir ve kabul görmez arkadaşlar. Öyleyse, ben la ilahe illallah diyorsam bunun şartlarını yaşamam lazımmış. Yani diyemem senin de Noel'in kutlu olsun diyemem Müslüman olarak. Niye? Çünkü sen ona kötülük yapıyorsun. Onu kutlayaraktan sen onu öldürüyorsun. Onu uyanman lazım. Arkadaş yaptığın yol, gittiğin yol yanlış. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ı seviyorsan öyleyse Allah'ın istemiş olduğu şekilde kulluk yapman lazım. Son peygamberi Aleyhissalatü vesselama uyman lazım. Düşün ki bir adam yüksek bir yerden kendini intihar etmek istiyor. Onuncu kattan kendini intihar etmek istiyor. Sen ona atla mı diyeceksin yoksa yapma. Gene dön, akıllı ol, intihar etme minasyen dersin. Muhakkak ki onu caydırmaya çalışırsın. Öyleyse sapık olan, yanlış olan bir dinde olan insana sen atla atla diyorsun. Sen de doğrulsun, tebrik edersen onu. Öyleyse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim bir kavme benzerse onlardandır buyuruyor. O kavme inancını Müslüman olarak insan kalbiyle muz etmesi lazım. O demek değildir ki Hristiyanlara zulmet, Hristiyanlar hakkını ye, Yahudi'yi o demek mağarası değildir. Ama onun inancının yanlış olduğunu ve Allah katında geçersiz olduğuna İnanman lazım. Bunudur İslam'ın amacı. Yoksa İslam, kimse hayvana dahi zulüm yapmamıştır. Değil insanı bırakın, hayvana dahi zulüm yapmamıştır. Ve kim bugün din adına, başka inançlara eziyet, zulüm yapıyorsa, o İslam'dan değildir. Onun nefsi hareketidir, dinle alakası yoktur. Çünkü İslam, merhamet dinidir. Rahmet dinidir. وَمَا اَرْسَلَّاكَ rahmeten رَحْمَةً بِالْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. İslam istediği insanla bu rahmeti bulmuş olduğu bağışı yaymaktır. Yoksa insanları helak etmek, insanları mutsuz etmek böyle bir amacıyla dâiresi İslam'ın yoktur. Ve kim bunu bugün din adına yapıyorsa yolu yanlıştır. Peygamberin sünnetine ters düşmüştür. Öyleyse arkadaşlarım La ilahe illallah anladıktan sonra Muhammedun Resulullah diyoruz. Muhammed de aleyhissalatü vesselam onun elçisidir. Bunun da şartları vardır. Bugün adam Muhammedun Resulullah diyor ama sorsan şimdi Peygamber'e bu kelimeyi söylediğin zaman şartları nedir? Bir anlaşmadır bu. Kelime-i bir anlaşmadır, sözleşmedir. Allah adına şahitlik yapıyorsun. Muhammedun Resulullah'ın da dört tane şartı vardır. Bir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermiş olduğu bütün haberlere, yani gaybi meselelere hepsine iman etmek, tasdik etmektir. Geçmişten, gelecekten, ahir zamandan, kıyametten, cennet ve cehennemden ne bildirmişse, ondan bize ulaşmışsa, şüphe etmeden, yakın bir şekilde tasdik etmemiz lazım. Bu nedir? Muhammed Resulullah'ın şartıdır. Bugün birisi kalkıp dese ki işte sizin peygamberiniz şöyle söylüyor ama bugün bilim bunun zıttını ispatladı dese ne cevaplayacağız? İnanmayın peygamberiniz hata yapmış diye söyleseler ne diyeceğiz? Çünkü İslam düşmanları bazen böyle uyduruk haberlerle geliyorlar. Diyorlar ki falan profesör peygamberin hatasını buldu ve İslam aleminde böyle yalan haberleri yayıyorlar. Vereceğimiz cevap öyle profesöre iki tanedir. Bir, araştırmanda mutlaka hata yapmışsındır. Geri dön, bak dosyana, araştırmanı tekrar kontrol et, göreceksin ki hata yapmışsındır. Veyahut da İslam'a olan kin ve nefretinden sadece yalan uyduraraktan bazı insanları aldatmaya çalışıyor. Bugüne kadar 1432 senedir Kur'an-ı Kerim'de İslam düşmanları bir hata dahi bulamadılar. Elif la min zâlikel kitâbu la raybe fi. Elif la min muhakkak ki bu, kitapta asla bir şüphe yoktur. Çünkü bu Allah katındadır. Başka bir yere de ayette ki, şayet bu Allah katından olmasaydı bu kitap Kur'an-ı Kerim, onun içinde bir sürü çelişki bulurdunuz. Öyleyse bugün birisi İslam'da çelişki var, hata var diyorsa o mutlaka ya iftira söylüyor ya da araştırmasında hata yapmıştır. Bir yerde dikkatsizlik etmiştir. O yüzden yanlış sonuca gelmiştir. Ama asla Kur'an'da ve sahih sünnette hata bulamayacaktır. Öyleyse peygamber tıp hakkında, ahiret hakkında, kabir hakkında ölüm hakkında, cennet ve cehennem hakkında, Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında ne bize söylemişse ona iman edeceğiz, seme'le diyeceğiz ve itaat edeceğiz ve buna isyan etmeyeceğiz, tasdik edeceğiz arkadaşlar. Bu birinci şart. İkinci şart nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emirlerine sımsıkı sarılacağız. Fettebi'uhu le'allekum tehtedûn Peygambere uyun ki Aleyhisselatü Vesselam'a hidayet üzere olunuz. Öyleyse hidayetin en güzeli, yolların en güzeli Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Onun emirlerine uyacağız. Onun emirlerini tartışmadan teslim olacağız. Eğer o diyorsa bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı salıverin diyorsa artık bunun üzerinde, bu emir üzerinde tartışmayacağız. Namazları cemaatle kılın emir ediyorsa... Artık bu emir üzerine tartışmayacağız. İşte annene babana iyilik yap emre ediyorsa, artık Peygamber'in emri üzerine tartışmayacağız. Komşunla iyi geçin. Kimseye dedi kudu yapma diyorsa, bu emrile sımsıkı sarılmaya çalışacağız. Ayette geçtiği gibi, Fettahullah <Gülüyor> Hamastaatum. Gücünüz yettiği kadar. Demiyor kendini perişan et. Din adına kendini yoksun et. Din adına kendini berduş etmiyor. Eğer birisi bugün din adına kendini perişan ediyorsa, bilsin ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir din getirmemiştir. Peygamber'e iftira atmaktadır. O yüzden bizim dinimiz güneşin altında oturmak, kadınlarla evlenmemek, uyumamak dini değildir. Aleyhisselatü Vesselam, kimse güneşin altında kavurur, yap kendini, kendini duvardan duvara çak dememiştir. Bayıl, beni andığın zaman bayıl falan da, istememiştir, yapmamıştır. Onun sever asabi kiramı öyle davranışlarda bulunmamıştır. Böyle yapan insanlarla da uzak olmuşlardır. Çünkü Allah'a alıp bayılmak dinimizden değildir. Bunu birileri yapıyorsa, din adına gösteriyorsa burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Bunu anlamamız lazım. Öyleyse Allah'ın emrine gücün yettiği kadar tevhidi anladıktan sonra harzlarına gücün yettiği kadar çaba göstererekten elinden geldiği kadar onun sünnetine ne yapacaksın sarılacaksın. Çünkü kurtuluş burada. Üçüncü şart nedir? Onun yasaklarından uzak duracaksın. Yasaklarından uzak duracaksın. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakları Allah'ın yasağıdır. Kendisi buyurmaktadır ki bana itaat diyor. Allah'a itaattir. Bana itaatsizlik, Allah Azze ve Celle'ye itaatsizliktir. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'ı çoğu yerinde bizlere buyuruyorlar ki, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُوا Elçi ne getirmişse onu alacaksınız. Ve neyi de yasaklamışsa ondan uzak duracaksınız. قُلْ اِنْكُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizleri sevsin. Öyleyse onun emir ve yasaklarına ne yapacağız? Uyacağız arkadaşlar. Eğer aleyhissalatü vesselam diyorsa mesela hayvana zulmetme o zaman hayvana zulmetmeyeceğiz. Efendim eşine zulmetme diyorsa eşine zulmetmeyeceksin. Efendim annene zulmetme diyorsa ona zulmetmeyeceksin. Ne yasak etmişse yasaklarına terk edeceksin ve o yasakları çiğnememeye çalışacaksın. Çünkü onlar Allah'ın hudududur, sınırlarıdır. Ve Allah'ın sınırları içinde kaldığın müddetçe kul güven içindedir. Ve ne zaman Allah'ın sınırlarını yani yasaklarını çiğnerse, zina ederse, kıymet ederse, casusluk ederse, Müslümanları Müslümana kırdırırsa ne yapmış oluyor? Allah'ın hududunu çilemiş oluyor. Ve Allah'ın hudurunu çileyen de Allah'ın zimmetinden çıkmış olur arkadaşlar. Yani başına her an bir ceza musibetin gelmesi yakındır. Dördüncü şart, Muhammedur Resulullah'ın dördüncü şartı ise, yani her Müslüman böyle iman edip böyle uygulaması gerekiyor. İbadetini Allah Azze ve Celle yaklaşacak olan bütün davranışlarını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu şekilde yapacak. Yani mesela şimdi Allah'a yaklaşmak istiyorum. Allah'a nasıl yaklaşılır? İbadetle yaklaşılır. İbadet üç türlüdür. Kalple ibadet var, dille ibadet var, bir de bedelle ibadet var. Bu üç tane ibadeti, türünü yaparken, Allah'a yaklaşmak isterken, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu şekilde yapacak. Yani namaz kılmak Allah'a yaklaşmaktır. Secdeye kapılmak Allah'a yaklaşmaktır. Oruç tutmak Allah'a yakın oluyorsun. Nitekim bir hadisi şerifte bir sahabi geliyor haçta. Peygamberimiz veda haccını yaparken ey Allah'ın Resulü diyor. Haccın sonunda diyor ki ey Allah'ın Resulü bana anlat diyor. Biz niye Kabe'de tavaf yapıyoruz? Niçin Arafat'a gittik? Niye orada taş attık? Niye kurban kesiyoruz? Niye saçımızı bayram günü kısalttık veya kazıdık diyerekten peygambere soru soruyor. Bunların hikmeti nedir? Safa Merve arasında bir defa geldik gittik. Neden ihram elbisesini gittik? Bunların sırrı nedir ey allah Resulü? diye sorduğunda peygamberimiz bir cevapla bütün bu yapılan ibadetlerin, meşakketin cevabını veriyor. Nedir? Buyuruyorlar ki, Allah'ı anmak için Niye? Çünkü sen özel bir durumdasın, ihramlıysın, o anda biliyorsun ki rastgele bir davranışta bulunamam. Şu anda Allah'a yakınım, Allah'ı daha çok anmam lazım, Allah'a kulluğumda daha çok dikkat etmem lazım. Camiye girdiğinde, namaz kıldığında rastgele hareket etmiyorsun. Niye? Şu anda Allah'a daha yakın oldun. Allah Azze ve Celle ibadet içindeyim diye bunlar seni Allah'ın hatırlatmanda sana yardımcı oluyor. Oruç tutuyorsun, özel bir durumun var. O yüzden Allah'a yakın olduğunu sana hatırlatıyor. Ve böylelikle bile bile günahtan ne yapıyorsun? Uzak kalıyorsun sevgili kardeşlerim. Öyleyse ibadeti yaparken aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmışsa öyle yapmamız lazım. Yani o nasıl abdest almışsa öyle abdest alacağız. O nasıl namaz kıldıysa öyle namaz kılacağız. O nasıl oruç tuttuysa öyle oruç tutacağız. O nasıl sadaka vermişse, zekat vermişse, haccını yapmışsa öyle yapacağız. Onun dışında yaparsak, farklı yaparsak bilin ki Muhammedun Resulullah'a ne yapmış oluyoruz? Şartını tamamlamamış oluruz. O yüzden çoğu vatandaş bize soru sorurken, hocalara soru sorarken eksik soru soruyorlar. Yanlış soru soruyorlar. Diyor ki hocam abdest nasıl alınır? Hocam namaz nasıl kılınır? Hocam kurbanı nasıl keseceğim? diye soru sorduğu zaman eksik soru sormuş oluyor. Böyle soru sorulmaz. Doğru soru nasıl sorulur? Diyeceksin ki Peygamber aleyhissalatü vesselam abdesti nasıl almış? Bana öyle göster. Aleyhissalatü vesselam nasıl namaz kılmış? Bana öyle göster. Nasıl hac yapmış? Bana öyle göster. Ama bir bakıyoruz herkes istediği gibi cevaplıyor. Halbuki peygamber gibi desem ne yapacak? Diyecek ya ben de bilmiyorum peygamber gibi nasıl yapmış? Ne yapacak? Kaynak kitaplara göre görecek, araştıracak ve böylelikle kendi eksiklerini de bulmuş olacak. Ama biz yanlış sorduğumuzdan dolayı, eksik sorduğumuzdan dolayı eksik arkadaşlar cevap alıyoruz. Öyleyse ibadetin hepsini peygamber gibi yaparsak kabul olacak. Çünkü kendisi buyuruyorlar ki Çünkü kendileri buyurmakladılar ki men amile amelen leysa alayhi emruna fehu kim bir amel yapar da ben bunu yapmamışsam, göstermemişsem kabul olmayacak, makbul olmayacak, net edilenecek. Kabul olmayacak. E madem sen bunu baban için yapmıyorsun, gösteriş için yapmıyorsun, insanlar söylesin diye yapmıyorsan, mükafatını Allah'tan bekliyorsan ve bunda hiç şüphemiz yok, hepimiz ibadetimizi Allah için yapıyoruz, öyleyse peygamber gibi yapmak seni neden alıkoyuyor? Ya ben başka cemaatim, ben başka tarikatım, benim mezhebim farklı diyorsan bil ki bu yanlış cevaptır. Çünkü ibadet peygamberden alınır. Hiçbir mezhep imamı dememiştir ki benimden alacaksın, benim gibi uyacaksın, benim yaptığım sözden çıkmayacaksın dememişlerdir. Hepsi ne demişlerdir biliyor musun? Dört mezhep imamları da benim aldığım yerden sen de al. Benim sözüm Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne çelişkiliyse, o zaman benim sözümü bırak, Peygamber'in sözünü al. Ne zaman sana bir sahih hadis geldiğinde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadis geldiğinde, odur benim meselim, odur benim görüşüm. Öyleyse bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi namaz kılmayı, ibadet etmeyi alıkoyan nedir? Adamın cevabı ya biz Türk milletiyiz, biz Arap değiliz. İşte biz Afganlıyız, öyle biz Pakistanlıyız, ömrüm biz İranlıyız derse o zaman ümmet nasıl birleşecek? Nasıl Müslümanlar tek vücut olacak? Tek vücut olmanın adresi falan ırkta, falan bayrak altında değildir. Tek vücut olmanın adresi kelime-i tevhid altındadır. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah bizi birleştirebilir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ki, müminler kardeştir. Ahiret gününde öz kardeşler birbirine düşman olacak, birbirine hasım olacak. Ama müminler ahirette kardeş kalacaktırlar, dost kalacaklardır. Öyleyse değerli kardeşlerim, Müslüman birliği, İslam birliği Allah'ın emridir. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ Allah'ın ipine, Kur'an'ına, sünnetine sımsıkı sarılın ve asla ayrılmayın, bölünmeyin emrettiği halde nasıl olur da diyebiliriz ki ben Arap değilim, ben şucu değilim, ben bucu değilim diyerekten kaynaklardan yüz çeviririz. Bizim için ne Arap ölçüdür, ne de Türk ölçüdür, ne de Pakistanlı ölçüdür. Bizim ölçümüz şu kitaptır. Ve Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetidir. Kim bu kitaptan ve Peygamberi sahih sünnetinden delil getiriyorsa, ispat getiriyorsa onu kabul ederiz rengine, ırkına, soyuna, milliyetine, cinsiyetine bakmadan. Ama kim de bundan ispat getiremiyorsa, babam dahi olsa onu kabul etmeyiz, red etmemiz lazım. Çünkü din bize böyle öğretti. Son örnek vermekten sözlerimi toparlamak istiyorum. Düşünün şu kapıdan bir vatandaş girse. Şu kapıdan bir vatandaş girse ve size dese ki ey cemaatül ül Müslümin artık kıyamda ayakta durarken ellerinizi böyle bağlamayın. Göğüs üstüne bağlamayın da kafanızın üzerine koyun. Böyle namaz kılın. Ne cevap verirsiniz? Adamı döveceğiz mi? Söveceğiz mi? Ne yapacağız? Hacı abi ne dersin? Cevap ver. göreceğim mi? söyleyeceğim mi? Ne yapacağız? Güzel. Siz ne diyorsunuz? Sen evet. Senin arkandaki. Yoksa sen 50 kandılan arkasındaki. Evet sen. Sen. Birisi dese ki namazda ellerini göğsüne bağla, buraya bağlamadan buraya bağla. Ne diyeceksin ona? Bu cevaplar eksik cevap. Doğru cevap sorun. İspat isteyeceğiz. İspatla kardeşim. Böyle namaz kılınırı ispatla. Dese ki falan teyze rüyasında görmüş. Kabul edeceğiz mi? Ha? Falan amca böyle kılıyor. Kabul edeceğiz mi? Ha? Demek ki bize Kur'an'dan ve sahih sünnetten ispat getirmediği müddetçe ne diyeceğiz? Geçersizdir kardeşim. Bu sözü kabul etmeyeceğiz. Ama maalesef bugün memleketimizde sanatçı dahi bize dinden yeni şeyler getiriyor, dindenmiş gibi gösteriyor. Ve bir bakıyorsun bir müddet sonra yayılmış, bunu insanlar uygulamaya başlıyor. Öyleyse bu dinin kaynağı iki tanedir. Bu iki kaynağın dışında birisi bir şey iddia ediyorsa, onun sözü geçerli değildir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde tevhidi anlattıktan sonra sonuca geliyor. Kim derse ki ben böyle kabul etmiyorum diyebilirim. Bu saydıklarını ben kabul etmiyorum. Ben böyle tevhid şartlarını kabul etmiyorum diyorsa ona vereceğimiz son cevap vardır. O da nedir? Bakara Suresi'nde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki فَاِنْ اَامَنُوا بِمِسْلِ مَا بِهِ فَقَدِهْتَدَوْ Eğer onlar, yani peygamber ve sahabeden sonra gelen Müslümanlar sizler gibi, yani peygamber ve sahabesi gibi iman ederlerse o zaman doğru yoldadırlar. O zaman neredelermiş? Doğru yoldalar. <gülüyor> Yok biz böyle inanmak istemeyiz Bizim milletimiz farklı, ben şuyum, buyum diyorsa olabilir ya. <gülüyor> onlar o zaman bir fırka olmuşlardır. Bir bölünme olmuşlardır. <gülüyor> Ve Allah da onlar üzerinde yeterlidir zaten. Sen hiç üzülme ey Resulüm. Eğer böyle insanlar gelirse senin sahabenin dışında başka bir tevhid, başka bir ibadet adında ve belki çok da olsa, farklı da olsa, hiç üzülme, bunlar Allah ahiret günleri yapacak, hesaplaşacak. Muhakkak ki o her şeyi gören ve her şeyi işiten ve her şeyden haberdar olan ve hiçbir şey ondan gizli kalmayandır. Öyleyse değerli kardeşlerim, hepinizin hayatı, hepimizin hayatı çok kıymetlidir. Ben bunları söylerken Allah da şahidimdir. Birilerini incitmek, birilerini kötülemek, karalamak niyetiyle söylemiyorum. Bir cemaate saldırmak falan tarikatı kötülemek amacıyla da bunu yapmıyorum. Bunu söylememin sebebi şeriatı muhafaza etmek için. İslam dili, temiz olan İslam dininin kaybolmaması için. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anhudan buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam kim hakkı bilip de söylemese diline ahiret gününde ateşten dem vurulacaktır. Öyleyse her Müslüman dilini bilen şu tevhidi diğer etrafına ailesini, akrabasını anlatmak mecburiyetindedir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatımızdaki önemini tekrar canlandırmamız lazım. Çünkü o buyuruyor bana uyun ki kurtuluş ailesidir. Kurtuluş ona uymakla olur. Bu hayat çok kısa. Kimi üç gün yaşayacak, kimi belki dört gün yaşayacak. Hayat çok kısadır. Ama neticede ölündükten sonra hiçbir şey düzeltemiyorsun. Hayat elimizden çıkmadan, şu ömür çıkmadan ve Allah'ın varlığı hakkında hiçbir şüphe yok. Allah azze ve celle bunun ayetinde, Kur'an'da, haberlerde, hadislerde ve akılla, gözle varlığından bize işaretler verdikten sonra, varlığının haberini verdikten sonra ahiretini de bize haber verdikten sonra nasıl olur da bunu biz görmemezlikten geliriz ve işi hafife alabiliriz. Öyleyse hepimizin, hepimizin hayatı çok kıymetli. Biz bu dini birileri için yaşamayacağız. Allah için yaşayacağız ve dinimizi şuculukla, vücuduğa bulaştırarak bölmeyeceğiz. Bizler Müslümanız ve Müslüman olarak ölmeyi için Elimizden geleni muhafaza yaparaktan Allah hakkında peygamber hakkında hiçbir iftira yapmadan, yalan konuşmadan dünyevi çıkar gözetmeden insanlara çevremize de bunları aktarmamız lazım. Beni sabırla dinlediğinizden dolayı Allah hepinizi mükafatlandırsın. Ve ahiru da'vana Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala